L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour on Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler. Sevgili Hayal Tacirleri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özer, program orta arkadaşım Can Mindek. Merhabalar. Yine Açık Radyo stüdyolarındayız yeni bir programla. Bugün aslında gündem konumuz yemin etmeme ile aslında tırmanan siyasi kriz, mecliste yaşananlar, bunun hukuka ya da yasalara uygunluğu ve AB süreci açısından bu konuyu stüdyoda konumuzda değerlendireceğiz Yetapp Üniversitesi'nden Profesör Sultan Üzer Türk birazdan bizimle birlikte olacak ama aslında Can gitmeden önce de her hafta düzenli yaptığımız bir gelenekti bu gündemi AB Türkiye gündemini önce bir kısaca tarayıp ardından konumuza dönmek istiyorum bu hafta neler oldu neler bitti Can onu kısaca üzerinden geçelim Evet AB gündemine baktığımızda Aslında bizik krizi sonraya bırakacak olursak Aslında en başta Rırvatistan var Hırvatistan Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olmayı garantiye aldı. Artık bu konuya ilişkin karar alındı. 1 Temmuz 2013'ten itibaren 28. üye olarak katılacak birlik. Böylece Hırvatistan'la aramızdaki rekabet sona ermiş oldu. Artık yeni rakibimizi bekliyoruz karşımızda. Diğer taraftan Yunanistan Parlamentosu yeni kemer sıkma önlemlerini kabul etti. Bu da aslında çok yakın bir farkla kabul edildi mecliste. Ve Yunanistan'daki olaylar devam ediyor. Tabii gösteriler yapıldı. Yine polisle çatışanlar yaralananlar, yaralananlar var. oldu. Diğer taraftan Avrupa Birliği genelinde de kurumlarında da böyle bir kemer sıkma girişimleri olacak. Komisyon memur sayısını azaltmayı düşünüyor. Ki komisyon her zaman çok hantal olduğu için eleştiriliyor. Özellikle İngiltere ve diğer biraz daha kuşkucu olan ülkeler tarafından. Şöyle baktığımızda mesela 312 kişilik bir iş olanı açtığını, komisyonu ve buna yaklaşık 50 bin kişinin başvurduğunu gördük 2010-2011 döneminde. Hani e, bir taraftan çok büyük bir talep var, diğer taraftan e, memur azaltmaya gidecek. Bakalım Brüksel'de de Atina'ya benzer olaylar olacak mı? Onu da e, oradan takip ederiz. E, bir de tabii Avrupa Birliği düzeyinde bir vergi getirilmesi. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk aslında Yunanistan bağlamında. Yani, Avrupa Birliği'nin mali alandaki yetkileri artırılsın mı artırılmasın mı? tartışmaları var. Aslında bu daha genel daha e, varoluşsal bir sorun. Daha federatif mi olacağız? Federasyona doğru mu gideceğiz? Yoksa daha bir e, gevşek bir bütünleşme süreci mi olacak? Buna ilişkin bir soru. E, bakalım yani Avrupa Birliği krizlerden hep İleri adımlarla çıkıyor. Bakalım bu sefer nasıl çıkacak? Bir de sanıyorum 23-24 Haziran'da yapılan zirvede Schengen alanına ilişkin önemli bir düzenle. Bildiğiniz gibi bu aslında Tunuslu göçmenlerin Lampedusa Adası'na sığınmasının ardından İtalya ve Fransa arasında yaşanan gerginlik, Schengen kurallarını, çıkış noktasını ve ulusal sınırlar aslında orada kastedilen tabii ki sınırdaki kontroller bunların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını gündeme taşımıştı. Bununla ilgili nihai karar Eylül ayına Bırakıldı. Ee, Bulgaristan, Romanya'da Schengen'e katılmayı bekliyor bir süredir. Dolayısıyla Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen alanına katılımı da e, Eylül ayında karara bağlanacak. Diğer taraftan e, Türkiye'de, Hatay'da e, sınırında... E, 11.000'e neredeyse yaklaşmış, 400'ü kadar geri dönmüştü ee, Suriye'ye. E, şimdi AB ölçeğinde kriz yaratan rakamlara bakıldığında Türkiye sınırında yaşananların çarpıcılığı ve Türkiye'nin tutumu e, bir anlamda aslında e, övgüyü hak ediyor kesinlikle, da diyebiliriz. Kesinlikle yani Veşir e, Esad da reformlara başlamamak için diretiyor, o da Eylül'e ertelemeye çalışıyor. E, dolayısıyla dediğin gibi Türkiye'nin tutumu bence takdire şayan e, güzel idare ettiğini Tabii eksikler vardır muhakkak Tabii, ama muhakkak. şu an için... Evet, telefon bağlantımız hazır sanıyorum. Hattın öbür ucunda Yettepe Üniversitesi'nden Profesör Sultan Uzeltürk beraberiz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi siz aslında hukukçusunuz ve biz evet. de hukuki açıdan bu son dönemde yaşananlar. Çünkü aslında %87'lik gibi ciddi bir oranda katılımın neticesinde demokrasi açısından önemli bir seçim gerçekleştirildi. Evet. Nispeten temsil gücü yüksek bir meclis tablosuyla karşı karşı. Ancak sonrasında yaşananlar yeni bir dönemi başlatmaya engel oldu. Siz bir evet. hukukçu olarak yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Evet şimdi öncelikle tespitleriniz çok yerinde. Ee, bir kere Türkiye'de seçimlere katılma konusunda Avrupa'daki benzerleri gibi bir sorun yok. Yani halk seçimlere katılıyor. Çünkü hala seçimlerin hem kişisel hem toplumsal bir takım sorunları çözeceği kanaatinde. Bu konuda bir sorun yok. Ee, i̇kincisi e, temsil konusunda bu seçimler daha öncekilerden özellikle 2002 seçimlerinden çok daha adil bir sonucu parlamentoya yansıttı. Yani şu açıdan bakıldığında e, 2002 iki seçimlerinde %34.4 oranındaki oy parlamentoya %66 oranında mıştı. Bu seçimlerde çok daha e, şey yaklaştı, çizgi yaklaştı ve %50'ye yakın bir o yine işte %59'lar civarında parlamentoya yansıdı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her oyun aynı şekilde parlamentoya yansıdı anlamına gelmiyor. Böyle bir beklenti yok. Yani şöyle düşünüldüğünde 550 milletvekili var. Bir oyların yarısını aldıysa ise yar, milletvekillerinin de yarısını alması lazım. 276'ya denk geliyor. Ama bakıyorsunuz e, 327'de e, you yeah. En büyük partinin aldığı milletvekili sayısı. O yüzden burada da bir dengesizlik ama bizim beklentimiz de zaten birebir oyların yansıması değil. Ama seçim sonuç itibariyle halkın hakemliğidir. Halkın iradesinin parlamentoya yansıması, yeni sorunların çözümü için yeni mekanizmaların devreye sokulması, yeni iradelerin devreye sokulması konusundaki bir süreçtir. Şimdi maalesef bu süreç tam bir sorunlar işte halkın iradesiyle çözülecek diye bakarken... Halkın hakemliği burada devreye girecek derken başka sorunlarla karşı karşıya kaldık. Hatta bu biraz seçimden önce Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlarla e, gündeme geldi. Ardından seçimden hemen sonra yine Yüksek Seçim Kurulu'nun bir milletvekilliğinin, milletvekilliğinin düşürülmesi, diğer yandan e, tutuklu olarak yargılanan milletvekillerinin e, verilmemesiyle ilgili olarak yaşanan yemin krizi e, elbette bu süreçte çok ciddi bir e, sorunu da beraberinde getirdi. Öncelikle... Belki şunu söylemek lazım. Yani neden acaba e, YSK'nın kararlarıyla böyle bir krize girdik? Bakın Türkiye'de e, bir siyasi istikrar sorunu yoktur. Bu e, söylediğim hususla çok yakından bağlantılıdır. Çünkü e, 9 yıldır e, hükümette çok rahat çoğunlukla bulunan bir e, siyasi parti var. Yani bu hani altın çoğunluklar dediğimiz çoğunluklardır. Yani çok kolay yasa yapabilir vesaire. Ama yapılan yasalarla o kadar... E, olumsuz yansımaları olacak sonuçlara gidilmiştir ki mesela Adli sicil Kanunu'da yapılan ki işte Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimden önce verdiği kararın temelini oluşturan Adli Seçim e, Adli sicil Kanunu'da yapılan düzenlemeler. 2004 Ceza Kanunu'da yapılan ve hiç bugün öngörülmeden yapılan düzenlemeler. Ardından anayasanın tabi çok davetesinde anayasanın 76. maddesindeki hususlar bu kadar geniş kapsamlı bir milletvekili yasağı öngören hüküm Bakın bu o, çerçevede milletvekilliğinin, e, millet vekilli olma şartlarının düzenlenmesinde e, parlamentoda bir uzlaşma, bir konsensus sağlanabilirdi. 2010'da anayasa değişikliği geçirdik ama hiç bu e, konular e, gündeme gelmedi. Evet Veya hocam aslında tam şu noktada benim de sormak evet. istediğim bir soru vardı. Evet. Anayasanın 76. maddesine değindiniz. Evet. 76. maddedeki yasakları bu kadar geniş tutmak seçme seçilme hakkıyla yani temel özgürlüklerle çelişmiyor mu? Şimdi bizim verdiğimiz Tabii. kararı Tabii. YSK engelleyebilecek mi? Nasıl bir aynı, o, nasıl okumamız aynı gerekiyor? Deyim. Aynı fikirdeyim. Bakın 1961 anayasasında durum şu. Yani 5 yıl ve daha fazla e, mahkumiyet halinde böyle bir yasak söz konusu. Ama bakın toplam 1 yıl hapis cezası bile yani toplam pek bir suçtan değil. Toplam 1 yıl hapis cezası bile size ne yapabilecektir? Milletvekili seçilmenize engel olabilecektir. Yani veya o kadar geniş kapsamlı bir şey ki daha önce Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi sebebiyle seçilmesini sağlamak üzere değiştirilmiş de anarşik evet. eylemler ifadesi var 76. maddede. Terör deniliyor. Terörü tanımlamak da kolay değil. Hangi hususlar yani sizin tanımladığınız her şey terörün içine giriyor mu? Bir de bu var. Ve bu terörü ne bileyim işte söylemle övdüğünü düşündüğünüz kişilerde e, bu çerçevede değerlendirilecek mi? Ve e, kriteriniz nelerdir? İfade özgürlüğüne ne kadar giriyor? Mesela e, Hatip Dicle olayında bu aynı zamanda bir ifade özgürlüğü e, tartışmalıdır. Evet, 76. Hmm. madde çok geniş bir e, düzenleme getiriyor ve hatta size bir şey daha söyleyeyim. 76. madde ondan sonra yapılan yasalar sebebiyle bir takım e, hükümleri işlemez hale gelmiştir 76. madde. Mesela diyor ki ağır hapis cezasıyla mahkum olanlar diyor. Bizim hukuk sistemimizde artık ağır yok. Gezel kanunu 2004'te değişti çünkü. Yani öyle şeyler var ki daha da ilginç. 2006'da Adli Sicil Kanunu'na bir hüküm getirilmiş ve bakın parlamentonun iradesi bu. 2006 tarih. Evet. Adli Sicil Kanunu'nun geçici ikinci maddesine milletvekili seçilme konusunda 76. madde istisnasını saklı tutmuş. Her yerde sizi affediyor ama 76. maddeyle ilgili olarak affetmiyor. Ve bu geçici ikinci madde, bu memnun hakların iadesiyle ilgili olarak, geçici ikinci madde anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulundu ve iptal edildi. Ama karar önümüzdeki mart ayında yürürlüğe girecek. bir yok süre verdi anayasa mahkemesi, hukuki boşluk olmasın diye. Düşünün biz böyle bir arka planda yasa ...ve yargısal kaos yaşıyoruz... ...üstelik de çok kötü olan bir anayasa hükmünün... ...arkasında bir de ondan daha kötü... ...yasa hükümleri ve onunla çatışan yasa hükümleri... ...getirirseniz iş içinden... ...çıkılmaz hale geliyor... Bir, bu çerçevede bizim e, yasa yapma sürecindeki ve anayasa değişikliği sürecindeki aceleciliğimiz, bütünsel yaklaşmamamız, asıl hedef anayasada, anayasa yaparken hedefimiz nedir? Özgürlükleri garanti etmektir, iktidarı sınırlamaktır. İki temel hedefi vardır anayasanın. Buna bakarak anayasaların yapılmaması, şahsi çıkarlarla, kişisel çıkarlarla, Akşamdan sabaha politikalarla anayasaların ve yasaların yapılması. Bütün bunlar bizim sağlıklı bir hukuki bakış açısından bizi uzaklaştıran faktörler. O yüzden de bu çatışmanın çıkması gayet normal. Kurumların bu çatışmalar içinde üstelik de... E, çok tartışılabilecek kararlar vermesi normal. Çünkü gerçekten Türkiye bugün bir e, yasal kaos yaşıyor ve an, ve çatışmacı bir e, hukuki zemin üzerinde yargı kararları veriliyor. E, bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Yani hukukun da hani siyaseten bir şey yapıyorsunuz, ona da hukuk çözsün diyorsunuz. En basit örneği bunun mesela Cumhurbaşkanı seçilmesi meselesi. Cumhurbaşkanı halk seçecek? 2007'de referandum yaptı, halk kabul etti. Halk seçecek. Peki bu cumhurbaşkanı kaç yıl görev yapıyor? Gerçekten e, atlılar konusunda e, çok e, ben de şey, şey duyuyorum yani rahatsızlık duyuyorum şu açıdan rahatsız duyuyorum ne kadar görevde kalacağını bilmiyor. Evet kendisine Yedi de bir rahatsızlığı olması gerekir. 7 yıl mı 5 yıl, yıl mı? Yıl mı, beş yıl mı? Tabii yani şimdi ne kadar bu görevde kalacaksınız? 7 yıl mı 5 yıl mı? Bir 5 yıl daha seçilebilecek mi? Çünkü düşünün bir anayasa değişikliği yaptınız ama o andaki hukuki durumu düzenlemediniz. Yargı çözsün diyorsunuz. Şimdi yargının üzerine çok siz hukukta bıraktığınız boşlukları ve çatışmaları de işte bunu bilerek isteyerek yapıyorsunuz. Anlık politikalarla yapıyorsunuz. Sonra da yargıya topu atıyorsunuz. ve e, Bu gerçekten çok adil gelmiyor bana. E, tabii bunun arkasından bir başka sorun daha yaşadık bu kez seçimden sonra e, ortaya çıkan mesele e, yemin etmeme protestosuna yol açan bir süreçti. Burada tabii bizim hukuki asalt hukuk anlamında belki daha çok ceza hukuku benim alanımın dışında ama insan Hakları Hapı Mahkemesi de bizim hukukumuzun kararları da bizim hukukumuzun bir parçası. Buradan giderek belki birkaç şey söylenebilir. Evet. Bilindiği gibi bilet seçilen kişinin dokunulmazlığı da var bir yasal düzende hem sorumsuzluğu hem dokunulmazlığı var. Şimdi neden dokunulmazlığı var milletvekilinin? Aslında milletvekilinin sorumsuzluğudur. Yani onun ifade hürriyetidir. Kürsüye çıkıp konuşabilmeli, oyunu verebilmeli. Yani şeyin söylediğim e, hukuk düzenlerinin, tek bir hukuk düzeninden bahsetmiyorum düzenlerinin söylediği milletvekili özgür iradesini ve oyunu yansıtmalı meclise halkın seçimiyle gelen milletvekili diyor. Şimdi bunu yapabilmesi için milletvekilinin bedenen de fiziken de parlamentoda olması lazım bunu sağlamak üzere yasama dokunulmazlığı getiriliyor. Peki bizim anayasamızda nedir yasama dokunulmazlığı? Yargılayamazsınız, sorguya çekemezsiniz, tutamazsınız, tutuklayamazsınız. Şimdi e, bu sürece bakıldığında bunun iki istisnası var. Bunlardan bir tanesi e, ağır ceza gerektiren suçüstü hali. Bu durumda hani dokunulmazlık parlamenter parlamentoya gitsin orada fiziken hazır bulunsun diye veriliyor ya. Oradaki Orada tabii kime karşı koruyor milletvekilini? İktidara karşı koruyor. Düşünün yani çok genel Türkiye örneğinde söylemiyorum. Düşünün bir İçişleri Bakanı bütün emniyet teşkilatının başı önemli bir oylama yapılacak. Bir tane milletvekiline diyor ki e, bir tane milletvekili için emniyet teşkilatına şunu diyor efendim iki saat gözaltına alın. İki saat göz altına alıyorsunuz o oylamaya katılamıyor veya çok ateşli bir hatipmiş konuşmasını yapamıyor insanları etkileyemiyor. İki saat sonra ay pardon diyorsunuz gönderiyorsunuz. Bunlar olmasın diye bu hüküm vardır anayasadan ve anayasalarda. Şimdi o yüzden iktidara karşı korumak gerekir milletvekillerini ve milletvekili parlamentoya gelsin diye. İki istisna sağ ceza gerektiren suçüstü. Burada artık iktidarın e, bir şey yaptığından şüphelenmesiniz. Çok açıktır zaten. İkincisi ise bizim anayasamızda var. Bu da çok tartışılan bir hükümdür. Anayasanın 14. maddesindeki istisnalar diyor. Anayasanın 14. maddesi hakkın kötüye kullanılmasını düzenler. Hakkın kötüye kullanılması anayasada iki şekilde ortaya çıkıyor. 2001'de değişti bu hüküm. Birincisi demokratiklik cumhuriyete aykırı hareket. ikincisi bölünmez bütünlüğe aykırı hareket. Şimdi burada bir grup KCK tutuklarının e, durumu bölmez bütününe aykırı hareketten aldık e, yargılanmaları sürecine giriyor. Diğerinde ise e, darbe girişiminde bulunduklarından hareketle demokratikle Cumhuriyete aykırı harekete giriyor. Tabii bunların seçimden önce soruşturmasına başlanması gerekiyor ki o durum var Hocam bu noktada bir araya girmek istiyorum hadi, hadi. ben. Diğer hani Avrupa Birliği açısından da biraz bakalım konuya Hı -hı. ve genel hukuk standartları açısından. Evet. Bir diğer herhalde sorunlu alanda tutukluluk sürelerine evet, ilişkin. Kesinlikle. Çünkü evet, neredeyse bu mevcut sistemde fiili cezaya dönüşmüş durumda Maalesef. uzun tutukluluk süreleri. Bu herhalde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına da aykırı. Hadi. Çok net iki tane karar e, hemen size söyleyeyim. Mansur Türkiye kararı 1995 tarihinde verilen karar Türkiye'de e, yargılamanın uzunluğu sebebiyle Türkiye mahkum olmuştur. Daha doğrusu tutuk, hem yargılamanın uzunluğu hem tutukluluk süreci sebebi. Yine Yağcı Sargın davası dava 4 yıl 9 ay kadar sürmüş. 18 ay kadar tutuklu kalmışlar. Komünist partisini kurmak amacıyla Türkiye'ye gelmiş. İşte havaalanında gözaltına alınmışlar, tutuklanmışlar ve Türkiye tutuklamanın uzunluğu sebebiyle mahkum olmuş. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Yani bu hukuki planda son derece önemli bir şeydir. Yani düşünseniz de bunu şimdi bakın ölçüllük de son derece önemli. Şimdi masumiyet karinesi var hukuk sistemi içinde. Siz yargılama hakkınız kesinleşene kadar masumsunuz. Masumsunuz ama Tutuklusunuz bunun mutlaka hukuki gerekçeleri olmalı rastgele değil yani at, e, kaçma tehlikesi var delileri karartma tehlikesi var diye rastgele değil. Şimdi çok ilginç delilleri karartma tehlikesi de bana ilginç geliyor bakın 1215'te Magna Carta Libertatum yurt, kral, kral yurtsuz can şöyle bir söz veriyor baronlara diyor ki hiç kimse hakkında e, güçlü deliller olmadan dava açmayacağım diyor. Bakın 1215'ten söz ediyoruz. Buradaki güvence son derece önemli bir güvencedir. Ve tarihe dikkat edilirse Türkiye'nin bu konuda ne kadar geride kaldığı da ifade edilebilir. Yani deliller önce toplanır. Ha tamam sonraki delillerde olacaktır ama siz 5 yıl 10 yıl toplamadım delilleri diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların bir anlık hürriyetlerinin sınırlanması bile son derece e, önemli bir şeydir. Bir de başka tedbirlerle e, bunu aşabilirsiniz. Mesela kefalet sistemi getirebilirsiniz. Mesela yurt dışına çıkış yasa koyabilirsiniz. E, devletin işine de devlet takip edecek kaçıyorsa da yakalayacak. Evet, Veya uluslararası anlaşmalar yapacak. Yani bunun cevabı tutuklu yargılama değildir. Evet. Peki hocam e, şimdi meclise geri gelecek olursak bir e, yemin kriziyle sizin de evet. değindiğiniz gibi karşı karşıyayız. Evet. Şimdi oraya tekrar baktığımızda hani e, belli sayıdaki milletvekilleri yemin etmiyor bazıları protesto ediyor meclise de gelmiyorlar. Evet. Diğer taraftan evet. da şimdi meclis çalışmaya başlayacak genel kurul toplanacak Hı. Hı. komisyonlar kurulacak hatta meclis başkanı da seçilecek. Şimdi evet. e, seçilecek meclis başkanının meşruiyeti sizce bir soru işareti taşıyacak mı bu noktada? Şimdi tabii bu elbette e e e e siyaseten, hukuken değil ama siyaseten tartışılacaktır. Yani sonuç itibariyle hangi e, kimin e, seçileceği meclis başkanı olarak elbette sayısal olarak, aritmetik olarak ve pozitif hukuk metni yani yazılı hukuk kuralları itibariyle burada sorun çıkmaz. Ama siyaseten e, bu o, iradede bir e, tartışma olacaktır. Tabi e, burada e, parlamentoya yemin etmemek, parlamentoda yemin ederek göreve başlamamak, daha sonraki komisyonlarda, kararlarda e, iki e, siyasi iradenin, iki siyasi partinin bulunmamasına yol açması da. Ee, tabi siyaseten çok tartışmalara yol açacaktır. Ee, ama dediğim gibi hukuk metni bakımından çünkü sistem 94. madde meclis başkanı seçilmesini zaten sayısal çoğunluk itibariyle çok pratik bir çözüme bağlamıştır. Orada pozitif olarak sorun olmaz. Ama siyaseten e, elbette tartışılacaktır. O dil yasa yaparken bile yani muhalefetin olmadığı bir yasayı yapıyorsunuz. Bu da son derece e, tartışmalı olacaktır. E, o yüzden burada bir çözüm, siyasi çözüm e, ve hukuki çözüm yani e, suç olmaktan çıkarma veya tutuklulukların sürelerini e, suçlara göre sınırlama, belli bir sınır getirmek ki bu çok hukuki bir çözüm olabilir. Veya işte başka yollarla dediğim gibi kefalet gibi, yurt çıkış yasağı gibi bir takım tedbirlerle. Çünkü tutukluluk da bir tedbirdir sonuç itibariyle. Yani başka bir tedbirlerle e, pekala daha ağır bir cezayı, daha ağır bir e, özgürlük sınırlamasını engelleyebilirsiniz. Yani siz ve öyle siz çıkış noktasını tam olarak nerede görüyorsunuz hocam? Bir hukukçu çıkış gözüyle. Çünkü şöyle, gündemde hı -hı. acil çözüm bekleyen sorunlar evet. var. Tabii yeni anayasayla Kürt sorunu efendim Tabii. yargı bağımsızlığı yani bir kısmı belki çözülebilecek ama başka evet. gündem maddeleri de var Tabii. ve zaman kaybediyoruz o yandan. Haklısınız. Haklısınız. Yani burada şöyle ben çözümün yine parlamento'nun çoğunluğunda olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü taraflar uzlaşmaya açık mesela BDP'nin açıklaması bize bir çözüm önerisi yani sözü verin. Bize bir çözüm sözü verin. Ya yani illa bugün bu yasa ya bugün yapılacak yarın yayınlanacak diye değil. Bize çözüm sözü verin diyor. Mesela 76. madde değiştirilecektir, gözden geçirilecektir. Metinde şudur. Bunun üzerinde uzlaşırız gibi veya işte e Yeni işte yargısal düzenlemeler veya işte tutukluluk süreleriyle ilgili bir hüküm mesela CHP'nin önerdiği değil ama belki ona yakın bir hüküm e, o, üzerinde üzerinde uzlaşmak yani söz vermeyi yeterli görüyor e, muhalefet. Bu yüzden e, iktidarın yapacağı bu söz çerçevesinde bir uzlaşma zemininin yani bu bugün bile olabilir. Çok kısa bir süre içinde illa bugün yasa çıkarsın diye uzlaşma zemininin e, olması yani oturursunuz, anlaşırsınız. İşte şu madde, bu maddeyi çıkaracağız parlamento'ya girip öbür tarafta işte ee, anayasanın 76. maddesini değiştireceğiz. Oradaki e, engelleri kaldıracağız. Sizin de seçilmenize yol açacağız. Bunlar çok zor değil bu parlamentoda. Yasa yapmak için e, en az 139 milletvekiliyle yasa yapabilirsiniz. Yani bu da zor değil. E, o yüzden yani söz vermek bile yetiyor. Bu sözlerin oturup yani hiç zaman kaybetmeden bugün dahi yapılması lazım. ve Böylece bu e, gerginlikten Türkiye'nin kurtarılması lazım. ve e, Ondan sonraki çok önemli işlere bakmak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, zannedersen bu uzlaşma arayışı içerisinde Cumhurbaşkanı'nın da bugün ve yarın yapacağı görüşmelerin bir etkisi olacaktır herhalde. Ümit ediyorum, ümit ediyorum. Yani inanın hiç zor değil oturup yani buna hiç kimsenin daha hayır diyebileceği kanaatinde değilim. Düşünsenize tutukluluk süreleriyle ilgili bir sınır getirmek veya işte kefaletle salıverilme olanağı yaratmak. Ne yaparsınız işte gelirsiniz takip edersiniz Yurt dışına çıkış yasa, canım kaçıyorlar demek çözüm değil, hukuk devleti böyle bir şey söyleyemez. Kaçıyorlarsa çözümünü bulacak, işi odur devletin zaten. Veya dediğim gibi yurt dışında takip edecek. Yani devlet buna çözüm bulabilir, yani kaçıyorlardı diye veya işte ne bileyim kötüye kullanacaklar diye hakkı kullandırmamazlık edemez. Çözüm çok kolay bana göre, yani sadece irade yeterli oturup... Ha bu arada siyaseti de çok yermeden, Mesela çok ilginç anayasa hukukçuları, çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Dün ben Star gazetesinde bir yazı okudum. Çok ilginç ve Yabızan da anayasa hukukçusu, eski anayasa mahkemesi raportörü şey diyor şu anda diyor asli kurucu iktidar yetkisi kullanılıyor diyor. Türkiye Kullanılma aşamasında Türkiye'de diyor. Ve bu yüzden hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmaksızın ki asli kurucu iktidar demek hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmamak Hı. demek. Bu durumda diyor, Hatip Dicle'yi diyor, meclise getirebilir başbakan diyor. Bu Türkiye'de hukukun olmadığını söylemeyen bir irade. Bu irade ancak darbelerde falan ortaya çıkar. Devrimlerde ortaya çıkar. Türkiye'de böyle bir atmosfer mi var? Biz hala hukuk devletiyle çözüm arayan bir süreçteyiz. Kesinlikle. Ve böyle de çözümlenmesini e, istiyoruz. Bu tür e, yorumların da bir parça daha dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e aydınlandık Allah. sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ, sağ Evet e, bu konuştuklarımızı bir şarkı molasının ardından toparlayacağız. Paul Weller'den Wake Up The Nation'ı dinledik. Onu da buradan Yunanistan'a göndermiş olalım. Ve Sultan Hoca ile de konuştuğumuz gibi Türkiye'deki şu anda yaşanmakta olan bu yemin krizi olarak adlandırabileceğimiz durumu bir toparlayalım. Ve AB yönünden olaya bakmaya çalışalım birazcık istersen süremiz de bitmek üzere. Her seçimden son olduğu gibi yine bir AB reformlarına bir atılım bekliyorduk ama henüz meclis çalışabilir durumda değil. Zaten e, herhalde çalışma durumuna gelince de bir e, adi tatil girecek araya dolayısıyla Eylül'den sonra çalışmalar başlayacak. Tabi e, hani Sayın Başbakan'ın Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'deki duruma Fransız kalmak değinmeyi kullanmıştı. Şu mevcut ortama bakan bir komisyon yetkilisi ya da bir parlamenterin e, ben bir şey anladığını olan bitenden çok da düşünmüyorum. Evet, Fransız kalmaması pek mümkün, mümkün gözükmüyor. Mümkün değil. E, dileğimiz e, Sultan Hoca'nın da dediği gibi e, hukuk devleti ...çerçevesinde artık siyasi iradenin bazı şeyleri eline alarak bu krizden herhalde çıkılması. Evet kesinlikle ve aslında bu son yaşadıklarımız anayasa reformunun ama çok ciddi bir anayasa reformunun ne kadar gerekli olduğunu... Bir tekrar. kez daha ortaya koydu. Kesinlikle bir kez daha ortaya koydu. Çünkü en temel haklardan biri olan seçme seçilme hakkının dahi... E, riske girebileceği ve bu kadar büyük krizlere yol açabileceği, temel özgürlüklerin her zaman bir soru işaretinin altında olabileceğini bizlere hatırlattı ki bu e, en fazla sahip çıkılması gereken konular. E, umuyoruz e, Eylül'den sonra daha, daha güzel adımlar. günler göreceğiz <gülüyor> evet. diyerek programı sonlandıralım o zaman. Haftaya yeni bir programla daha karşınızdayız. Görüşmek üzere. Hayal Tacirleri Türkiye ve AB Türkiye. ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar: Can Mindek ve Zeynep Özler. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.